Merhaba, yeni bir fikri takibe başlıyoruz. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen program Gülsün Kara Mustafa ile son sergisi, vaat edilmiş bir sergiyi ve sanatçının vakanüvisliğini konuşmuştuk. Programı dinlemek isterseniz Açık Radyo'nun sayfasından ulaşabilirsiniz. Ee, toplumsal tarihin 241. yani son sayısında, 2. Abdülhamit dönemi idare ve söylem arasında fesat, serseri, anarşist başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu makalenin yazarı İlkay Yılmaz, bugün konuğumuz hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlkay Hanım hoş geldiniz. İlkay Yılmaz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde. Tezi 2. Abdülhamit döneminde güvenlik politikaları ve coğrafi mobilizasyonu. Peri'nin az evvel söylediği makalede zaten bu tezden alınmış. Bunun parçası olarak düşünebiliriz. Şöyle sorayım. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti için güvenlik meselesi eskisinden farklı bir hale geliyor. Ee, esasında Avrupa'daki devletler için de e, benzer bir e, durum var. Orada hatta bu güvenlik meselesi biraz daha eskiden e, yani Osmanlı Devleti'ne göre biraz daha e, önceden e, başka türlü bir sorun haline gelmeye başlıyor. Siz makalenizden böyle anladım ben. E, değişik bir tehdit algılıyor devletler. E, toplumdan gelen bir tehdit olarak düşünüyorlar e, yeni durumu. E, bu genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Neden böyle oluyor? Ee, öncelikle belki şöyle söylemek doğru olabilir. Ee, 1789' ile birlikte e, gerçekten e, değişmeye başlayan bir güvenlik algı, tehdit algısı ve buna ilişkinde yeni güvenlik tedbirlerini görüyoruz. Ee, i̇lk olarak aslında Fransa üstünden bunu izlemek mümkün. Ee, çok ciddi hani sonraki dönemleri de etkileyen Hatta yani 1789 1914 arasını kapsayan, ...o uzun on dokuzuncu yüzyıl için... Ee, ...bir yandan... E Devletlerin yönetim aygıtları olarak hani bir yönetim aygıtı olarak devletin devam ettirdiği o e, modernleşme reformları ya da değişimler e, sürerken bir yandan da bunların güvenlikle doğrudan ilgili olduğunu görüyoruz. Özellikle kayıt alma biçim, kayıt altına alma biçimleri açısından. E, yine önemli noktalardan biri bu özellikle devrim korkusuna ilişkin olarak yani ayaklanma korkusuna ilişkin olarak e, bir göçün kontrol edilmesi. Özellikle kentlere gelen alt sınıfların kontrol edilmesi, kayıt altında tutulması... ...hatta gerektiğinde kentlerden geri gönderilebilmeleri meselesi. Ee, i̇kinci olarak da özellikle 19. yüzyılın son, ikinci yarısından hatta son çeyreğinde daha yoğun olarak gördüğümüz... eylemli propaganda eylemlerinin önlenmesi meselesi. Ee, şimdi bu eylemler e, tabii anarşist ideoloji içinde tartışılan... ...eylemler ve e, bir ölçüde de kabul görüyor. Ve fakat e, baktığımızda yani pratiğe baktığımızda sadece anarşistler tarafından kullanılmıyor. E, dönem zaten bir ideolojiler dönemi ve farklı ideolojilere sahip e, gruplar içinde bu eylemlerin kabul aldığını söylemek mümkün. İşte milliyetçiler de bu hı hı. eylemleri kullanıyor. Sosyalistlerin bir kısmı hepsi değil. Kullanıyor, anarşistler kullanıyorlar ve... E, Tabi bu eylemler ne? Hani onu belki tarif etmek lazım. E, bu eylemlerle yapılmak istenen ne? Onu belki tartışmak hı hı. lazım. E, bir e, bu basın, yayın e, ya da ne bileyim e, küçük e, toplantılar, mitingler vesaire, Bunların propagandayı e, gerçek anlamda genişletmek ve kitlelere ulaştırmak açısından çok da yeterli olmadığı görüşü var. Hı hı. Ve e, yeterli e, kamuoyu oluşturabilmek ve devlet elitlerinin ilgisini çekebilmek için aslında şiddet içeren eylemlerin gerekli olduğu ...tartışılmaya başlanıyor ve bu eylemler özünde aslında şiddet içeren eylemler ve terör eylemleri olarak da literatürde ele alınıyorlar. Bunlar öncelikle e, devlet elitlerine ya da hanedan üyelerine yönelik suikast girişimleri, bir takım bombalama eylemleri... Ee, ve zaten şeye döneme baktığınızda işte Rusya'dan Fransa'ya hatta yani Birinci Dünya Savaşı'nın hani denir ya o görünen Hı -hı. sebebi yani Hı -hı. Hani oraya varıncaya kadar çok ciddi anlamda e, suikastler ve bombalama eylemleri var. Ve kimlerin yaptığına baktığınızda genellikle alt sınıflar tarafından Hı -hı. E, bu eylemler gerçekleştiriliyor. Ve Avrupa özelinde baktığınızda da aslında özellikle İtalyanların bu eylemlerde önemli rol oynadığını görüyoruz. Bunun iki sebebi olabilir. Bir... E, İtalyanların örgütlenme pratikleri iki İtalyanların genellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren e, göçmen işçi olarak farklı yani Avrupa'nın ve hatta Osmanlı'nın farklı coğrafyalarında çalışan alt sınıflar olmaları de, devamlı bir mobil halde olmaları daha doğrusu. Ee, ve bu teknikler e, yavaş yavaş yani bütün o 19. yüzyıla baktığınızda yani e, gelen gidenlerin kayıt altına alınması, pasaport kontrolleriyle, ikametgah belgelerinin çıkması, e, bu belgelerin ülkeler arasında paylaşılır hale gelmesi, daha doğrusu istihbarat raporlarının belki paylaşılır hale gelmesi. E, aslında temel olarak e, Avusturya Macaristan Kraliçesi Elizabeth'in, ee, İtalyan bir anarşist tarafından öldürülmesi sonrasında toplanan Roma konferansıyla e, gerçekleşiyor. Daha doğrusu bu bilgilerin paylaşılmasının konuşulması ve daha sonra da ortak yani raporların değişimi, istihbarat raporlarının değişimi ve Osmanlı bunun bir parçası, bu konferansın bir parçası. Ee, ve bu konferansta tartışılan önemli meselelerden biri suçluların iadesi meselesi. Hı hı. Ee, anarşist tanımının nasıl yapılacağı meselesi. Bu mesela çok büyük bir tartışma konusu oluyor. Anarşizmi mi tarif edeceğiz? ya yani Anarşist kimdir onu mu tarif edeceğiz? Yoksa anarşist eylemi mi tarif edeceğiz tartışması? Tam da bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Ee, bu anarşist meselesi. Osmanlı'da da giriyor mu e, literatüre yani e, devlet bunları anarşist olarak mı tanımlıyor yoksa e, benim, ben şey diye düşünüyorum da e, yani hep etnik sebeplerden e, Osmanlı'da problem çıkıyor. Yani işte e, bombalamalarda bazen Ermeniler bazen Bulgarlar e, öne çıkıyor ama e, sınıfsal mesele sanki Osmanlı'da e, Avrupa'da olduğu gibi ortaya çıkmıyor ne, ne dersiniz? Orada şöyle bir şey söylenebilir belki. Bir, hani devlet elitleri nezdinde nasıl? E, iki bu eylemleri gerçekleştiren örgütler nezdinde nasıl? Şimdi devlet elitleri nezdinde baktığınızda özellikle dönemin Zaptiye Nazırı, Hüseyin Nazım Paşa'nın yazdığı kalın bir Ermeni olayları raporu var. iki ciltlik. E, yani Türkçe'ye de yani transterasyon yapılmış bir metin. E, şimdi orada şöyle bir şey görüyoruz. E, bir, e, bu eylemleri ilişkin gerçekten... E, anarşist eylem diyor yani hani bunu söylüyor. Hatta şöyle söylüyor yani e, bazı raporlarda da hani yine devlet raporlarında da şöyle ibareler geçiyor. Yani aslında bizde e, Avrupa'daki gibi böyle bir anarşizm belasından ziyade anarşizmin Ermeniler ve Bulgarlar tarafından kullanıldığını söylemek mümkün gibi aslında ibareler geçiyor. Ama bir yandan şunun da farkındalar. E, bu özellikle eylemle propaganda yönteminin ee, ...imparatorluk içinde kullanıldığının da farkındalar. Zaten o raporun da bir kısmı e, o dönemde yapılan e, özellikle polis memurlara yönelik... ...memurlarına yönelik suikastik girişimlerini anlatıyor. Bunlara ilişkin raporları anlatıyor ve büyük eylemler işte Osmanlı Bankası bombalaması gibi işte... ...Baba Ali işi gibi vesaire büyük eylemlerde e, kullanılan yöntemler... ...ve bunların engellenme biçimlerini bize e, gösteriyor. Dolayısıyla ha, ve bir de tabi şunu unutmamak lazım, ee, Osmanlı Roma Konferansı'na katılıyor. Ee, daha sonra orada alınan kararları da uygulayacağını söylüyor. Bunlardan biri e, bir anti-anarşist e, nizamname hazırlamak. Buna yani buna benzer metinler mesela Fransa'da var, Fransa'da galiba iki tane var, yanlış hatırlamıyorsam. Belçika'da bir anti-anarşist yasa var falan. Ee, bir böyle bir taahhütte bulunuyor iki e, bu bilgileri yani kendi sınırları içinde ya da sınırlarına giren anarşistlerin bilgilerini paylaşma taahhütünde bulunuyor e, ve bundan sonra yapılacak konferanslara katılma taahhütünde bulunuyor e, ve tabii hani en temel meselelerden biri de kıta Avrupa'sında bir sistem oluşturmak o konferansta. Ve bu sisteme müdahil olmak. Yani bu sistemi kendi ülkesinde de uygulamak. Ve bunun için mesela en önemli meselelerden biri e, Porte Parle konuşan e, surat denen. E, o zaman daha parmak izi yöntemi yok. Hı -hı. E, o 1910'larda galiba Scotland Yard'ta bulunuyor. E, yüz ölçülerine göre kişinin tarifini çıkartmak ve ona göre e, aranan kişinin... ...bulunan kişi olup olmadığını neyse tespit etmek meselesi ve buna ilişkin de bir takım şeyler yapıyor işte Fransa'dan bir uzman yetişiyor vesaire. Ee, bir yandan böyle bir şey var ee, ve tabii bir yandan da e, yani bu Ermeni meselesine ilişkin ya da e, Bulgarların eylemlerine ilişkin metinlerde çok ciddi olarak e, anarşist kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Evet. Bunun temel sebeplerinden biri e, yani bu kelime gerçekten çok yaygınlaşıyor idari metinlerde. Bunun temel sebeplerinden biri aslında e, bu şekilde e, yani e, bu tip eylemlerde yer alan e, toplumsal grup üyelerini ya da o toplumsal grupların kendilerini yaftalamak ve böylece e, Avrupa'yla yani Avrupa kamuoyu nezdinde bir destek kazanma. E, ...girişimi olabilir. Hani bu böyle de yorumlanabilir. E, ama bir yandan da... E, ...gerçekten... ...yani şu an bile kullanılan o pejoratif anlamı yerleştiren bir şey var. Ve metinlere baktığımızda... ...anarşist kelimesinin... ...genellikle tek başına kullanılmadığını görüyoruz. Yani anarşist ve fesat. Hı hı. Anarşist ve serseri. Hatta bazen anarşist olmuyor. İşte serseri ve fesat. ...gibi ibareler birlikte kullanılıyor. Ama bunları takip eder şekilde... ...genellikle bir etnik grup belirtisi var. Hı hı. Ee, yani... ...mesela İtalyanlara... ...İtalyan göçmenleri ilişkin bunu çok kullanıyor. İşte Ermenilere ilişkin bunu çok kullanıyor. Özellikle de yani... ...her Ermeniye ilişkin de değil tabii. Orada bence bir sınıfsal şey... ...en azından benim gördüğüm belgelerde bir sınıfsal fark da var. Yani ben, o serseri fesat o sınıfsal farkı mı işaret ediyor? E, şöyle söylenebilir belki... ...özellikle... Ee, ...sezonluk işçilere yönelik... ...yani Taşra'dan İstanbul'a çalışmaya gelmiş... ...ya da... E, ...hatta doğrudan İstanbul'a gelmemiş... ...ama İstanbul'a gelmek üzere yola çıkmış... ...mesela Mersin Limanı'na gelmiş... Hı hı. ...Trabzon Limanı'na gelmiş... ...ne bileyim hatta Beyrut'a ilişkin de böyle belgeler var... ...yani Beyrut'ta bir e, birikme oluyor... ...oradan İstanbul'a gelmek için... ...ya da tam tersine Beyrut'a gitmek için... E, ...ve burada... E, Gördüğümüz şey şu, genellikle bu insanlar yani böyle bir göç hareketi içinde olan insanlar, e, bunlar sezonluk göçmenler olabilir, ev göçü, ya, e, ev göçü için yola çıkmış olanlar olabilir. Genellikle bir noktadan başka bir noktaya giderken yani bu doğrusal bir hareket değil. Önce ara duraklar oluyor. Hani oralarda muhtemelen başka networkler var hani o. Belki hı hı. arşivden takip edemediğimiz ya da belki takip edilebilir benim rastlamadığım neyse. Ee, ve dolayısıyla e, imparatorluk için bu yani hani birkaç farklı durakta durmak ve ondan sonra başka bir yere gitmek. Hatta belki ilk çıktıklarında nereye gideceklerini bile bilmiyor hı. olabilirler yani hani böyle bir şey de olabilir. Bu bir belirsizlik durumu. Ee, ve bu belirsizlik durumunun da önüne geçmeye çalışıyor ve ona göre bu belirsizlik durumu özellikle... İşte erkeklik, bekarlık, fakirlik vesaire hani bu tip unsurlarla birleştiğinde bir yandan bir tehlike durumuna da işaret ediyor. Öncelikle kamu düzeni açısından bir tehlike durumu. Fakat daha sonra e, güvenlik açısından bir tehlike durumu. Çünkü onlar her an ayaklanmaya hazır bir e, grubu da işaret eder hale geliyor. Ve bu aslında Osmanlı Devleti açısından 19. yüzyıla has bir düşünce tarzı da değil. Celali isyanlarında da aynı şeyi görüyoruz. İşte üçüncü Selim döneminde de benzer şeyleri görüyoruz. Yani bu fakir fukaralık işte mobil halde olmak. Hani bunlar bir yandan hani bir tabi Abdülhamit döneminde bir serseri nizamlanması çıkıyor. Hani orada başka bir şey daha var. Yani serserilik tarif ediliyor. Ama burada da şunu söylemek mümkün. Ee, serserilikte aslında böyle bir toplumsal dışlanmayı ya da toplumsal olarak marjinalize edilmeyi göstermiyor. Tam tersine aslında o devlet rasyonelitesinin ...kurduğu bir marjinallik olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu, kamu düzeni o dönemin kamu düzeni anlayışına ve bir yandan da güvenlik anlayışına işaret ediyor. Ve dolayısıyla bu e, kavramlar arasındaki geçişlilik ya da eklemlenme... ...devlet nezdinde daha da kolay hale geliyor. Bu noktada bir, e, yani geleneksel kontrol yöntemlerinin değiştiğinden bahsediyor. Yani sizin yazınızda değiştiğini görüyorum. Evet. Çok bugünkü kontrol sistemlerini de hatırlatan bir bireysel... E, ...kimlik kayıt sistemine geçiliyor evet, galiba. Evet, bu evet. nasıl işliyor? E, bu aslında Hamit döneminde özellikle... ...ikinci Ablamit döneminde... E, ...bir yandan da geleneksel kontrol mekanizmalarıyla... ...birlikte işliyor. Şöyle ki, önceki sistem... E, ...özellikle yerellerde... ...kefalet sistemi üzerinden şekillenen bir sistem. Ve kef kefaleti müteselsile denen... Hmm. ...yani zincirleme kefaletlenen denen bir sistem var. E, diyelim ki bir köydesiniz... İşte Ahmet Mehmet'e Mehmet, e, Mehmet Cemale işte Cemal Kemale kefil oluyor. Hı hı. Ee, bunlardan biri e, köyü bırakıp gittiğinde vergisini ödemediğinde bir suça karıştığında vesaire kefili olan kişiye gidip soruluyor. Ee, ve herkes birbirine kefil ve en sonda köyün imamı ya da papazı hı hı. ya da hahamı neyse yani o da köyün geri kalanında kefil ve bu yukarı doğru böyle işliyor yani merkeze kadar böyle bir kef zincirleme kefalet hmm. e, söz konusu e, ve e, fakat e, şeydim yani bu işte özel ikinci Mahmutlu birlikte vesaire hani bir takım değişimleri görüyoruz artık bu sistem sistemin e, yetersiz kaldığı noktalar ortaya çıkıyor hmm. özellikle coğrafi hareket kontrol etme göç kontrol etme noktasında e, ve e, Mesela işte e, muhtarlık sisteminin kurulması yani muhtarlık teşkilatının kurulması işte ceride nezaretinin kurulması işte men-i mürür yani e, iç pasaport olarak nitelenebileceğimiz düzenlemenin e, çıkması yani aslında daha önce de mürür tezkereleri var e, kefaletle birlikte işleyen bir sistem bu e, size bir yandan da il muhaber var yani bir iyi hal kağıdı gibi Hı -hı. düşünün yerelden aldığınız bir şey. ...bunların, nasıl söyleyeyim, bunlar daha da bürokratikleşiyor. Kayıt altına alınmaya başlanıyor. Önceden hani daha çok kadı kayıtlarında gördüğümüz şeyler... ...bu sefer hani merkez kayıtlarda görülmeye başlanıyor vesaire. Ve e, sistem tabii bir yandan da şöyle işliyor. Önceki sistem millet sistemi üzerinden şekilleniyor. Yani bu bütün bir kefalet sistemi bir yandan da millet sistemiyle birlikte... E, ...düşünülmesi gereken bir sistem. E, yeni sisteme baktığımızda... Millet sistemi tabii ki hala devam ediyor. Kefalet sistemi de hala devam ediyor. Ama bunların bürokratikleştiğini ve ayrıntılandırıldığını görüyoruz. Ve özellikle pasaport düzenlenmesi düzenlemesiyle birlikte ve işte bu tezkereyi Osmaniye yani kimlik kartlarıyla ya da kimlik belgeleriyle birlikte e, kayıt altına alınacak bilgi e, bilgilerin de çeşitlendiğini ve ayrıntılandırıldığını söylemek mümkün. Devlet sizin nerede doğduğunuzu. Eğer mümkünse ne zaman doğduğunuzu, <gülüyor> nerede yaşadığınızı, e, kimin çocuğu olduğunuzu... ...genellikle baba üzerinden <gülüyor> şekillenen bir şey tabii bu. E, ve tabii nerede oturduğunuz meselesi de ikametgah kayıtları açısından önemli. Çünkü bunlar hep bir yandan da o paralel kontrolü sağlaması açısından... <gülüyor> ...özellikle otel kontrolleriyle falan birlikte düşünüldüğünde <gülüyor> çok önemli. E, ve tabii bunlar bir e, bireyin kimliğinin standartize edilmesi... Ee, bu bilginin e, merkez tarafından elde edilmesi, depolanması, belki şifrelenmesi. yani Çünkü bunlar aynı zamanda bir tür şifreleme sistemi de. Yani hani sizin e, nasıl hangi yemeği sevdiğinizle ya da ne müzik dinlediğinizle ilgilenmiyor. hani Sizle ilişkin bilgileri kendi işine yarayacak gerekeni bilgileri. Gerekeni alıyor. Yani. Aynen öyle. Gerekeni alıyor ve depoluyor. Hı hı. Ve gerektiğinde de onu kullanıyor. Bir şey söyleyeceğim. E, kefaletten bahsettiniz. Diyelim herhangi bir şahıs... Herhangi bir suça karıştığı zaman ona kefil olan CD'yi meselesi geçerli değil mi? Yani işte zaten sistem tam da buna dayanıyor. Ya siz kefil olduğunuz kişiyi bulacaksınız e, ya da o cezayı siz çekeceksiniz. Ama tabii şey yani kadı kayıtlarına bakmadım ben hani e, ama e, gördüğüm birkaç şey dedi. Hani e, vakada da şöyle şeyler var e, daha doğrusu transitorasyonlarda hani. Biraz da hani orada yerelde bu kararların nasıl alındığıyla ilgili. Hani bazen gerçekten kefilin de iyi niyetine e, inanıp hani onun, onun, ona da bir şey olmadığı zamanlar oluyor. Yani zaten böyle bir standart bir şey de yok. Bütün imparatorluk hı hı. nezdinde yani. Ama tabii kural olarak yani kefilin onun bedelini ödemesi gerekiyor. Ya da o kişiyi bulması gerekiyor. Evet. Devletin en çok önemli verdiği şeylerden bir tanesi de e, İstanbul merkezi e, göç, yani dersarete göçü kontrol Hı. etmek istiyor, evet. sınırlamak istiyor. Bunun için de aldığı bir takım tedbirler var. E, siz makalede böyle e, güzel örnekler veriyorsunuz, dinleyicilerimiz için de bu açıklayıcı olabilir. E, onlardan birkaç örneği burada e, söyleyebilir misiniz? Mesela Trabzon'dan gelen, gelmeye çalışan birileri var gibi. tamam ee, şimdi özellikle bu Osmanlı bankası eyleminden sonra yani 1896'daki eylemden sonra ee, şöyle bir şey oluyor e, bir yandan eylemden sonra e, üç gün yanlış hatırlamıyorsam üç gün bir Ermeni programı yaşanıyor İstanbul'da yani Ermeniler özellikle yine alt sınıf Ermeniler alt sınıf Müslümanlar tarafından öldürülüyorlar dövülüyorlar neyse çok fazla sayıda ölü var ve bu olaydan sonra Ermenilerin büyük bir bölümü yani İstanbul'da yaşayan Ermenilerin büyük bir bölümü demeyeyim ama çok ciddi rakamlar İstanbul'u hatta bazıları imparatorluğu terk ediyorlar bir yandan ama bu dönem ee, ...çok ciddi kıtlıkların falan da yaşandığı bir dönem. Ee, ve Ermenilere ilişkin, İstanbul'a girişlerine ilişkin çok ciddi önlemler alınıyor. İşte İstanbul'a girişleri yasaklanıyor. Nüfusların artması e, bir mesele haline geliyor. ...yani İstanbul'daki Ermeni sayısının kendisi bir mesele haline geliyor. Buna ilişkin kayıtlar tutulmaya başlanıyor. Daha doğrusu zaten kayıtlar var ama... ...özel cetveller hazırlanmaya başlanıyor. Gelen giden işte on günlük pasaport cetvelleri falan hazırlanmaya başlanıyor. Ee, ve e, diğer taraftan bakacak olursak... ...Ermeniler açısından bakacak olursak... ...özellikle Taşra'da e, çok ciddi bir ekonomik e, sıkıntı var. Ve özellikle... E, ...Diyarbakır'dan, Erzurum'dan vesaire... Ee, Ermenilerin Trabzon ve e, Mersin limanlarına geldiğini görüyoruz. Onlar hani çalışmak için, sezonluk işçi olmak için aslında İstanbul'a gelmeye çalışan alt sınıflar hı hı. ve fakat e, o kadar çok Ermeni bir köy ki Trabzon limanında. E, Trabzon'dan merkeze bu bildiriliyor yani böyle böyle hani çok sayıda Ermeni var gemilerle işte bunlar e, istiler saatte çıkmak istiyorlar vesaire ve tabii İstanbul'dan hemen şöyle bir cevap geliyor kesinlikle hani onların gelmelerine izin verilmeyecek e, hatta Trabzon'dan ayrılanlar e, işte tabii şey de var yani hani gemi, gemiler mesela bu deniz trafiğinin kontrol edilmesi gemi kaptanlarına ilişkin bir takım yeni sorumluluklar hı hı. E, belirleniyor yani Yabancıları taşımak ya da yolcu taşımak yolcu, aslında yolculara kefil olan da bir yandan şey kaptan gibi Hı. düşünülüyor Hı. ve dolayısıyla hani oraya ilişkinde yeni düzenlemeler var ama bunlar bir yandan da yine o kimliğin tanınması meselesine yani tanımlanması ve e, devlet tarafından nasıl tanındığı meselesiyle örtüşüyor. Ee, ve neyse hatta diyorlar ki yani Trabzon'dan yola çıkan e, gemiler varsa onlar da işte Sinop Limanı'nda vesaire işte Samsun Limanı'nda oralara yanaşsınlar, oralarda bu insanları bıraksınlar, onlara, onlar da geri dönsün. Yani böyle bir e, vaka Ortaya çıkıyor. Hı hı. Mersin'de aynı şey var. Yine Mersin'e çok sayıda e, Ermeni geliyor alt sınıflar ve onlar da sezonluk işçi olmak için İstanbul'a gitme niyetindeler. Ama işte yani hem Ermeni nüfusunun çoğalmasını önlemek hem bu insanlar hani İstanbul'a geldiklerinde işsiz güçsüz tırnak içinde serseri tayfesinden olacaklar. Çünkü çoğunun zaten mürür tezkeresi yok. Ve mürür tezkeresi taşımamanın kendisi zaten eğer seyahat halindeyseniz sizin serseri olarak algılanmanıza sebep hı hı. oluyor. Dolayısıyla böyle iki büyük vaka var. Bir de tabii şey yani Beyrut'a ilişkin de başka bir vaka var. Ee, Beyrut'a da yani özellikle Güneydoğu'dan Beyrut'a geçmek isteyen Ermeniler var. Ee, orada da e, Beyrut'taki Ermeni nüfusun oranı verilerek hani bunları alalım mı Beyrut'a almayalım mı sorusu soruluyor. Dolayısıyla bir bir tür aslında nüfus istatistiği çıkartma e, ve e, o nüfusu tırnak içinde o şekilde koruma ...hedefini gidiyor ama özellikle İstanbul açısından tabii bu doğrudan güvenlik meselesiyle Hı -hı. ilgili. Çünkü her an yeni bir eylem olabilir endişesiyle ve tabii o dönemde çok sayı, fazla sayıda da şey var... ...nasıl söyleyeyim, e, istihbarat raporu var. İşte atıyorum Narlıkapı Kilisesi'nde bir tören olacak, işte bu bir işe dönüşebilir... ...bununla ilgili işte istihbarat raporları İşte bürolar arasında bu raporların Dolaşımı meselesi mesela Bu bir mesele haline geliyor İşte e, ne bileyim şehre maneti Zaptiye dahiliye arasındaki Kayıtların paylaşılması e, Ya da paylaşılamadığı zaman Ya da ne zaman paylaşılacağı falan Yani bunların hepsi bu yazışmalarda Aslında karşımıza çıkıyor Daha fazla ilerlemeden bir müzik arası verelim mi? Şimdi bu programın müzik kısmı için yazıda da sözü geçen e, Avusturya Macaristan İmparatörüçesi Elizabeth'e halk tarafından bilinen adıyla Sisi'ye yapılan suikast dolayısıyla İtalyan anarşistlerine odaklanacağım. 3 e, İtalyan anarşistinden bahsedeceğim. İkinci, i̇ki tanesi alt sınıftan gelen, bir tanesi üst sınıftan. Müzikler o üst sınıftan gelen e, İtalyan anarşistine ait. Ama önce, ondan önce <gülüyor> iki <gülüyor> alt sınıf anarşistinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Luigi Luceri, e, bu e, Sisi'ye suikast yapan e, anarşist. E, sizin de bahsettiğiniz gibi annesi bir göçmen e, Paris'te, yani onlar bir Paris'te yaşayan İtalyanlar. Ee, ...1873'te doğuyor. Ee, çok sıkıntılı ve zorlu bir hayatı var. 10 i̇şte yaşından beri gayet ağır işlerde çalışmaya başlıyor. Ee, üç yıllık askerlik işte... ...bir şekilde o kadar zorlu bir hayat ki... O ...rahat ge geçiyor üç yıllık askerlik. Ee, fakat ondan sonra gene fakirliğin... ...deşetli bir fakirliğin ortasına düşüyor. Ee, işte o sırada da anarşizmle bir şekilde ilgilenmeye başlıyor. Elizabeth'i öldürdükten sonra... ...bu aristokrasiye karşı yükselen nefreti... ...belki de en... E, o, ...iyi ifadesini, yakalandıktan sonra söylediği, kim çalışmıyorsa yemeğe de hakkı yoktur sözü. E, müebbetle cezalandırılıyor çünkü o sırada İsviçre'de ölüm cezası henüz yeni kaldırılmış. E, tecitte İsviçre'de tecitte e, ve en son e, yani aslında kendisi asılmayı tercih ediyor ama... ...şimdi dediğim gibi İsviçre'de ceza ölüm cezası kaldırdığı için müebbetle e, cezalandırılıyor. ...anılarını elinden alıyorlar, ee, 1910'da da çok intihar ettiği söyleniyor, gayet şüpheli bu intihar. Şey açısından çok ilginç, bundan sonra, 19, yani başı kesiliyor, İsviçre'de tutuluyor... ...1985 yılında Avusturya e, baş başı, yani incelenmek üzere, e, akli e, muazenesi nasıl bir insan diye... ...ama yapılmıyor bu galiba, 1985'te Viyana'ya e, geliyor kafa, Avusturya istiyor... Ee, ...şu an üniversitenin içinde olan, üniversitenin bir kampüsünün içinde olan bir deliler kulesi adıyla anılan kulede tutuluyor. Gayet gizli geliyor ve hiçbir şekilde çok az insanın görmesine izin veriliyor kafanın bir, bir sıvı içinde. Ee, asla medyaya sızdırılmaması e, şartıyla çok az insan görüyor fakat bir şekilde medyaya sızıyor. Sızdıktan hemen sonra değil tabii yani e, sızıyor fakat çok da genişlemiyor e, bu haber... 2000 yılında gayet gizli bir şekilde e, merkez e, mezarlığına tartışmalar başlıyor. Başladıktan sonra e, ama gayet gizli bir şekilde 2000'de merkez mezarlığında e, gömülüyor. Bu çok ilginç. Bir devletin nasıl takip ettiği açısından çok ilginç. E, bu, bunu akılda tuttuktan sonra e, ...Luceri'den e, Pietro Gori'ye geçeceğim. Pietro Gori gene aynı yıllar yani aşağı yukarı aynı yıllarda 1865-1911 arasında hukukçu, gazeteci, şair e, ve e, İtalyan anarşizminde çok bilinen bir isim, e, farkındaysanız sınıfı farklı, e, e, avukatlık yapıyor, bütün hayatı boyunca avukatlık yapıyor. İki kez tutuklanıyor e, ilk başlarda. Bir tanesi gayet şey, e, tutuklanma sebepleri suikast falan değil, bir tanesi High Market Square'daki protestocuları destekleyen bir yazı yazıyor, onun için tutuklanıyor. E, 1890'da da bir Mayıs gösterilerine yardım etmekten, Livorno'daki bir Mayıs gösterilerine yardım etmekten tutuklanıyor. Ve sizin yazınızda da daha sonra gelecek çok ilginç bir şeysi var. Polis tarafından bilindikten sonra e, her bir Mayıs öncesi tedbir olarak tutuklanıyor. <gülüyor> e, aynı yıllarda iki tane şiir kitabı çıkıyor. Bir sürgünü var. İki sürgünü var aslında. E, ilk birinci sürgünü şarkıyla e, anlatmak istiyorum. E, 1911'de de yani ikinci sürgünden sonra da... E, ...ölüyor. Arkasında çok fazla siyasi makaleler, şiir, tiyatro... E, ...tiyatro da yazıyor. Yani bir yazılı üretimi de var. E, i̇lk sürgününden sonra ikinci internasyonelin dördüncü kongresine... ...ABD'nin sendika temsilcisi olarak katılıyor. E, şimdi onun e, muhtemelen müzik çok tanıdık gelecek. Bir başka suikast sonrası, yani 1894'te Fransız Cumhurbaşkanı'na kornaya yapılan suikasti fikral etkilemekle suçlanıyor. Ve e, aleyhine, aslında Anarşit Hareketi'nin de aleyhine bir kampanyayla Lugano'dan İsviçre'ye gitmeye zorlanıyor. Hapiste beklerken, 15 arkadaşıyla beraberken, suikasta bir ilgisi yok, e, beklerken yazdığı bir şiir var. Adio a Lugano Bella. Hoşçakal güzel Lugano. Bu şarkı ilk kez e, o 15 arkadaşıyla beraber trene binip İsviçre'ye giderlerken söyleniyor. E, ve galiba İtalya'da bir e, anarşist, ilahileştirilmesi gerekmiyor ama anladığım kadarıyla başta onlar olmak üzere. E, cenazelerde kullanılan bir e, şarkı. Anarşist şarkı literatürünün en belli başlı şarkılarından biri. Adio Lugano Bella Maria Corta söylüyor. <gülüyor> Addio Lucano, bella, o oh dolce terra mia. Scacciati senza colpa gli anarchici vampia e partono cantando con la speranza in cuore. Ede, per ve işluttakı, per ve işluttakı, işluttakı, işluttakı, işluttakı, işluttakı, işluttakı, işluttakı, işluttakı, Anonimi compagni, amici che restate. Le verità sociali da forti propagate. E questa la vendetta che noi vi domandiamo. Ma tu che ci cavati con una vil menzogna, sogna repubblica voregle un dine a frai vergogna e noi zitaciamo in faccia alla fae banditi senza credoa prend terra in terra a predicare la pace ed abbandire la guerra la pace tra gli oppressi la guerra gli hopresso e invecezia al tuo governoe no schiavo d altrui si rende. Cono tagliareto le tradizioni offende e insulta la del tuo cuore in Addio cari compagni amici luganesi Atiopya'nke di neve montagne ticinesi di cavalieri erranti son da Fikir programındasınız. Toplumsal Tarihin 241. sayısındaki makalesini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi yazınızın başında e, bütün bu <gülüyor> kontrol önlemlerine e, sebebi olarak bir saydığınız bir, bir sürü olay var. Yani 1890 Kumkapı nümayişi, 1895 Babalı yürüyüşü, Selanik suikastları vesaire. Bütün e, bunların arkasında ne var herhalde bir de onu konuşmamız gerekir. Yani bunlar çok <gülüyor> zamansal olarak arka arkaya geliyor diyebiliriz. Ne bu e, hareketin sebebi? <gülüyor> e, bir şöyle belki hani şöyle tarif edilebilir. E, bir yandan e, imparatorluk çok büyük ve aslında e, köylüler yani etnik grupları farklı da olsa genel olarak köylülerin çok ciddi rahatsızlıkları var. E, ve yine millet sistemi içinde düşündüğümüzde özellikle Ermeni coğrafyasının Ermenilere baktığımızda... Ee, şöyle bir şey görülüyor yani bu işte Hınçağ'ın işte Taşnak Sütü'nün vesaire metinlerinde de aslında karşımıza çıkan noktalardan biri. Bir, e, bir toprak reformu talebi var. Hı hı. Ee, çifte vergilendirmenin ya da işte haraç usulü vergilendirmenin kaldırılması... ...ya da bunun kontrol altına alınması, çünkü farklı e, etnik gruplar tarafından da tehdit ediliyorlar, taciz ediliyorlar... ...işte çifte vergi dedikleri o yani, bir Hı -hı. devlete vergi veriyorlar... ...bir de genellikle Kürtler tabi burada kastettiğim gruplar, onlara haraç veriyorlar vesaire. E, şimdi bunlar tabi çok temel şeyler, bir yandan da tabi özellikle e, yani 1890'larda özellikle daha yoğun olarak... E, ...zaptiyenin e, tacizlerinden kurtulmak Hı -hı. gibi bir şey var. Ee, şimdi Balkanlara baktığımızda Balkanlarda da yani evet hani çok ciddi milliyetçi e, hareketler var, e, ayaklanmalar var vesaire. E, i̇şte çete savaşları ya da gerilla savaşları ya da işte bu yöntemlerin uygulanması söz konusu. Ama bir yandan yine bir önceki döneme baktığınızda yine benzer şeyleri Hı -hı. görüyorsunuz. Toprak reformu meselesi hatta bu tarım reformuyla falan da ilişkilendiriliyor bazı yazılarda. E, ve... E, ve tabii yani tüm bu ve vergi meselesi Hı. yine. Ee, ve tüm bunlar e, bazı coğrafyalarda milliyetçilikle daha kolay eklemleniyor. Ve de pardon herhalde gene o zaptiyenin tutumu gene herhalde Balkanlar'da da gayet şey. <gülüyor> yani <görd> <gülüyor> Sıkıntı verici. Evet, yani her yerde olduğu gibi oradadır. <gülüyor> e, ve tabii ama burada şöyle bir şey de var. E, bir yandan e, yani evet bu rahatsızlıklar merkeze de iletiliyor. E, ama şöyle... Karşılık buluyor daha doğrusu karşılık bulamıyor bunun iki sebebi olabilir bir Osmanlı Devlet Merkezi görmezden gelmeyi tercih etmiş olabilir hı hı. E, ve hani gerçekten bazı üst düzey memurlar açısından ya da devlet elitlerinin bir kısmı açısından bunu söylemek mümkün ama bir yandan da devletin gerçekten bunu düzenleyici gücü de yok. Yani bu böyle bir, e, nasıl söyleyeyim, iki türlü bir çıkmaza sürüklüyor bütün bu meseleyi. E, ve daha sonra e, örgütlenme, yani siyasi örgütlenmeler başladığında ve bunlar bir takım eylemlere dönüştüğünde... ...mesela Balkanlar açısından şey söylemek mümkün. E, özellikle bu, bu eylemle propaganda meselesine bakarken... E, ...mesela demir yolu bombalamaları çok ciddi anlamda var. E, mesela insan kaçırma. İşte hatta yani konsolosluklardan yabancı konsoloslukların işte konsolosların işte akrabaları ya da kendileri vesaire bu tip girişimler var. Mesela bir rahibe kaçırılıyor, rahibe stone diye bir rahibe kaçırılıyor vesaire ee, ve bunlara ilişkin hani yeni talepler, hani her eylemde yeni talepler. Ee, bir de e, tabii daha büyük eylemler var işte e, Selanik suikastleri ya da demin işte saydığınız İstanbul'da olan bir takım eylemler. Burada da tabii şöyle bir şey söylemek mümkün. Var olan sorunu yani var olan sorunun e, temeline inerek o sorunu çözmek yerine aslında devletin aldığı tutum e, ya da nasıl söyleyeyim? Hani etnik gruplar arasındaki çatışmaları çözmek yerine e, hani böyle bir çatışma çözümü anlayışı vesaire gibi bir şey geliştirmektense aslında bir sıfır toplamlı oyun mantığıyla hareket ediyor. Çünkü e, bunun sebeplerinden biri belki şöyle e, tarif edilebilir. Evet. ...Uluslararası konjonktürde gerçekten kendisi de kendini hasta adam olarak görüyor bir yandan... Hı hı. ...ve devamlı bir dış tehdit algısı var... Ee, ...ve e, içerideki her türlü huzursuzluğun da e, bu e, dış tehditle bağlantılandırılması... E, ...ve yani evet şeyi de görüyoruz yani uluslararası konjonktür çok parlak değil Osman Devleti açısından ama... E, ...netice itibariyle yaptığı şey aslında bir yandan da bir iç düşman kategorisi inşa etmek hı. yani tüm bunlarla birlikte... Ee, ve karşımıza çıkan manzara ondan sonra da hiç hayırlı olmuyor zaten. Yani bunları bir hani bu eylemler ve eylemler sonrasında alınan önlemler üzerinden okuyabiliriz. Hı hı hı. Yani bir yandan tabi hani devletin bekası meselesi çok önemli bir mesele. Ee, ve hani bunu nasıl tarifliyor, buna ilişkin nasıl önlemler alınıyor, hani buna bakılabilir. Ee, bir yandan da e, kurduğu söylemsel dil üzerinden bu görülebilir. Ve e, hani bu daha sonra nasıl söyleyeyim... ...öyle dışlayıcı bir hal alıyor ki... ...aslında belki de hani... E, ...nasıl söyleyeyim... ...bizim hani Türk milliyetçiliği ile ilgili... E, ...tartıştığımız ya da derdimiz olan... ...birçok şeyin köklerini belki de o söylemsel kurgu içinde... ...hem de tam da yani... E, ...yazışmalar, devlet yazışmaları... ...üzerinden bulmak mümkün. E, pasaport işlemlerinde de... ...bir e, ilginçlik olmaya... ...başlıyor. E, resmi evrak üzerinde bazı özel işaretler... ...görülmeye başladığını söylüyorsunuz. E, bu... Bu işaretler de başka evraklarda gözükmüyor pasaport işlemleri sırasında gözüküyor e neden böyle bir işaretlemeye ihtiyaç duyuyorlar ne anlama geliyor bu işaretler e, bu işaretler şimdi e, devlet yazışmaları üzerinden baktığımızda e, hani şöyle başlayayım isterseniz pasaport ...meselesi açısından önemli olan unsurlardan biri kimliğin tespit aracı olarak pasaportun kullanılması. Hı hı. E, istenmeyen yabancıların ülkeye giriş çıkışının engellenmesini sağlamaması. E, ve e, yine suçluların ve politik e, şüphelilerin tespitinin de tam bu eksende aslında gerçekleştirilmesi evet. Ve bir yandan da bir istatistik tutma aracı olarak da bunu kullanıyor. Bir istihbarat aracı olarak da bunu kullanıyor. Şimdi baktığınızda kimliğin e, pasaportun üstünde yazan kimlikler o ilk başta bahsettiğimiz şeyler. E, ve fakat bunlar e, aslında e, bunlar bile daha doğrusu merkez açısından coğrafi hareketliliği kontrol etmek için yeterli gözük görülmüyor. Ve dolayısıyla yerellerde e, şöyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Gerçekten işte kim tehlikeli kim değil kim şüpheli e, kimin ahvali meçhul kiminki malum yani hani malum olanları tabii bir şey yapmıyor ama yani, <gülüyor> yani e, Dolayısıyla bunu e, izleyebileceği bir e, yeni bir tür, ben bunu şöyle okuyorum aslında bu da yeni bir tür teknik yani. Çünkü mesela işte şeye bakıyorsunuz Ermeniler ve Bulgarlar için uyguladığı şeylerden biri. İşte bir tanesinin pasaportunun kırmızı mürekkeple işaretlenmesi başka birine işte bir F harfi ama yatay şeklinde bir F Hı -hı. harfi işareti konması. Bu aslında bürolar arasında iletişimi de sağlayan bir şey haline geliyor. Çünkü siz hani onu işaretleyerek ve bu... Ee, ...nasıl söyleyeyim bir yandan tabi bir fişleme biçimi... ...ama bir yandan da başka bir e, idari büro tarafından... ...yani oraya bir mesaj yollamış oluyorsunuz... ...ve bunu tam da bir bürokratik evrak üzerinden yapmış hmm. oluyorsunuz. O F harfi anlama geliyor onu da... Fesat. <gülüyor> <gülüyor> yani fesadın F'si. Yani. Fesadın F'si evet. <gülüyor> ee, daha Fes... fazla ilerlemeden bir müzik arası daha Fesadın Fesine gelmişken... <gülüyor> Yine Pietro Gori'den devam ediyorum. Demin e, sürgün sebebi olan o suikasttan bahsetmiştim. 1894'te Fransa Ürün e, Başkanı'na yapılan, Korno'ya yapılan suikasttan. Bu suikasti yapan e, Sante Cazerio. O da aynen Lucerie gibi e, alt sınıflardan geliyor. Bir e, fırıncı, Bir, çok kısa hayatı boyunca hep fırınlarda çalışıyor. Pietro Gori onu e, sokaklarda hatırlıyor. Hem ekmek dağıtıyor halka hem de kendi bastırdığı, kendi cebinden bastırdığı e, bildiri dağıtırken e, görüyor. E, Marsilya yakınlarında, yani bu suikasttan bir sene evvel Marsilya yakınlarında e, 50 İtalyan işçisi öldürülüyor. Bu çok büyük bir infiale yol açıyor. Bu e, aynen e, Caserio üzerine de çok büyük etkisi oluyor bunun. Çünkü onun da e, yani onun da bir kısa dönem gitmişliği var. Ve bir sene sonra bu e, suikasti yapıyor. O da aynen e, Luceri gibi e, affedilmek istemiyor. Affedilmesi için uğraşılıyor, affedilmek istemiyor. E, şeyde e, İsviçre gibi değil, e, İdam cezası kaldırılmamış. Ve idam ediliyor. E, i̇dam edilirken de Coraggio, Cugini, evi ve Anarchìa diyor. E, cesaret kuzenler yaşasın anarşi. Bunun üzerine Pietro Gori'nin yazdığı "Sante Caserio" Sante Caserio" adlı şarkıyı dinliyoruz. Laboratorio <gülüyor> vu e diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto. E che ricordo un baldo giovin forte, che per amor di voi la morte, a te, Caserio, pupilla umane, la e dalla ple İzlediğiniz di dolore digno ti altero vendicatore et pentastitu si furono i a scuotere l'alma schiava da viri dei tuoi vent'anni una fera al mattina gettasti al mondo da la ghigliottina al mondo Villa tua grande mapia alto gridando viva la 4.9 Açık Radyo'da fikir takip programındasınız. İlha Yılmaz'la toplumsal tarihin 241. sayısında yer alan makalesini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, yazınızda en yani çok dikkatimi çeken şey birçok örnekle birlikte... ...bir olağanüstü hal olduğunu bu dönemde ve onun sıradanlaştığını söylüyorsunuz. Şimdi yazınızı okurken ben defalarca günümüzü hatırlamak zorunda kaldım. Ee, en sonunda sizin de bu e, buna örnek olarak yani o sıradanlaşmaya örnek olarak... Işte ...AVM'lerdeki e, kapı girişlerindeki aramaları e, hatırlamanız da çok e, şey manidar geldi. E, o zamandan bu zamana yani nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Yani ben yazınız yazınızı okuduğum için kurdum ama bir de sizin ağzınızdan dinleyelim istiyorum dinleyicilerimiz için. Teşekkürler. Ee, şimdi e, bir hani bu 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısıyla birlikte başlayan eylemler ve bunlara ilişkin alınan önlemler. E, bunların kendisi zaten şeyi ortaya seriyor yani devletin nasıl bir güvenlik ideolojisi ve tehdit algısı olduğunu. Hmm. E, Osmanlı özelinde de özellikle İstanbul'a ilişkin önlemlerde bunu görüyoruz. Ee, ve bunlarda Evet bir takip sistemi e, kimlerin takip edileceği vesaire üzerinden şekilleniyor e, şeye baktığımızda e, özellikle 11 Eylül sonrasında aslında hı hı. E, bu Amerika ve Avrupa Birliği'nin e, pasaport rejimlerine ilişkin getirdiği yeni teknikler. İşte ne bileyim e, bioptik fotoğraflar. Hmm. Hatta bazı ülkelerin bu göz yani hmm. retina araması hmm. e, yapmaları vesaire. E, ve... E, işte vize alırken vize başvurusu sırasında sorulan o ayrıntılı sorular. Daha doğrusu o soruların ayrıntılandırılması ve hatta bazı ülkelerin buna ilişkin e, double check, cross check ya da neyse Hı -hı. işte çapraz e, kontroller yapmaya başlaması vesaire. E, şimdi bunların hepsi zaten e, özellikle 11 Eylül sonrasında dünyada böyle bir konjonktürün varlığını bize gösteriyor. E, ve yeni bir tırnak içinde terör dalgasıyla birlikte. Şey, Türkiye'ye geldiğimizde. Ee, ...yine bu kayıt altına alma sistemleri, kimlik kontrolleri vesaire... ...ilk olarak aslında bence yani benim aklıma ilk gelen şey işte 90'larda bu GBT'ler. Ve hani özellikle de sizin doğum yerinize bakılması. Yani evet. özellikle doğu illeri için hani Hı -hı. başka e, nasıl söyleyeyim başka türlü e, davranılması Hı -hı. belki yani. Ve özellikle yine erkeklere bir de evet, öyle bir şey evet. de var. Ee, ve yine alt sınıflar, işçiler işte inşaat işçileri, şeyler nasıl söyleyeyim, portacılar vesaire falan hani böyle bir şey var. Şimdi günümüze geldiğimizde de yani bir yandan hani bunun yeni bir veçesiyle karşılaşıyoruz. Ee, yine böyle 11 Eylül'le de birlikte düşünerek yani ciddi anlamda bir e, bombalanma korkusu Özellikle büyük kentlerde. Çünkü sanki şey gibi bir de öyle bir algı var sanki. Yani hani e, çatışmalar e, ülkenin doğusunda olduğu zaman biraz daha tırnak içinde normal karşılanıyor. Ama batısında büyük şehirlerde olduğu zaman hani bu daha anormal bir durummuş gibi el alınıyor. Bir de böyle bir korku var. Batıya taşınacak korkusuyla. Evet bir de öyle bir korku var. E, ve İstanbul'da. Ankara'da da öyle ama sanki ne bileyim İstanbul'da üniversite kapılarında falan da bu kadar. Hani ben İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum ve İstanbul Üniversitesi'nin her giriş kapısında e, dijital kapılar var. E, ve hatta şimdi e, şey koydular o çok enteresan yani hani... Uçağa binerken daha doğrusu havaalanlarında olan hani o bavulların içini görmeye hı hı yarayan hı hı. o bir çeşit röntgen cihazı galiba onlar. Şimdi onlar var yani çantaları oraya bırakıyor öğrenciler ve öyle herkes o tek giriyorlar. Herkes tek tek ondan Evet herkes tek tek ondan geçiyor. Ben en çok turnikeleri seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru bir de kart okutma sistemleri var. Evet. O da galiba Yıldız Teknik ve de daha çok. İTÜ'de galiba İTÜ'de yani onu gibi evet. <gülüyor> ee, Dolayısıyla yani ve bunlar hani... İşte ne bileyim, alışveriş merkezlerinden Hı -hı. üniversitelere kadar aslında bunlar yani ne kadar açık kamusal alanlar değil mi yani? Hı -hı. Ve e, bir serbestiyet barındırması gereken de alanlar. Fakat buralarda bu tip önlemler e, alındıkça ve hani bunlar tabii çok çeşitli çeşitli. Hani farklı e, şeyleri de var, e, örnekleri de var. Mesela İstanbul Üniversitesi'ne e, başbakan ziyarete geliyor e, ve bir bakıyorsunuz. ...tıpkı aslında bu şey Osmanlı 19. yüzyılında Alman İmparatoru'nun İstanbul'a geldiğinde olduğu gibi... ...yani bütün sert tırnak içinde serseri olarak adlandırdığı tüm unsurları... E, ...önce şehir dışına göndermeye kalkıyor, sonra hani onu yapamayınca bu sefer nezaretanelerde tutuyor. E, ve yani çok inanılmaz bir şey, yani trajikomik bir tablo ortaya çıkıyor. E, İmparator gidene kadar şehirden. E, İslam Üniversitesi'nde şöyle bir şey oluyor... Başbakan üniversiteyi ziyarete geliyor birkaç sene önce bir tören için ve üniversite öğrencileri şüpheli şahıs olarak etraftaki kafelerden toplanıyorlar. Şimdi ne kadar benzer aslında değil mi yani böyle bir <gülüyor> e, yani hem tehlike algısı Hı -hı. ne kadar benzer hem de aslında önlem ne kadar evet. benzer yani yine hani benzer şeyleri aslında toplumsal eylemlerde de görmek Hı -hı. mümkün. Yani şeye bakıyorsunuz İstanbul'daki 19. yüzyılın ikinci yarısındaki bu büyük eylemlere bakıyorsunuz ve alınan önlemlere bakıyorsunuz. Alınan ilk önlemlerden biri ...iki yaka arasındaki kayık trafiğini <gülüyor> tamamen kapatmak. Şimdi bir Mayıslara bakıyorsunuz, vapur seferleri iptal oluyor. Ya da işte gezi olaylarında yine aynı şeyleri yaşadık. Ya da şehrin belli başlı arterlerine çıkan sokaklar tutuluyor. Yani tıpkı şeydeki 19. yüzyıldaki gibi... Hı. Ee, ya da e, mesela yine kayıt altına alma sistemleri sadece kişilere ilişkin değil, dükkanlara ilişkin de. Yani e, Selanik'te işte e, Selanik suikastleri sonrasında Osmanlı Bankası çevresindeki dükkanların işte kimlere ait olduğu, dükkanlar arasında geçişler var mı yok mu? Onlar bir harita üzerinde hani bir haritalandırma çalışması yapıyorlar. Bu dükkanlar kimlere ait? Ondan sonra onlara ilişkin istihbaratlar. Özür dilerim daha aklımda... O zamanı aşan bir örnek geldi. Gezi olayları sırasında başbakan şeyde bir miting yapmıştı. Ee, Kazlı Çeşme. Hı. O zaman Üsküdar'dan oraya giden motorlar serbestti ama Kadıköy'den Karaköy'e geçen vapurlar yasak. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel bir örnek yani yine tehlike algısına ilişki. Ama tabii hani böyle yaparak devlet yani 19. yüzyılın sonunda da bugün de Kendisine çok geniş bir manevra alanı açıyor. Yani hem düzenleme yapma, yani bir tehdit tanımı yapıyorsanız ona ilişkin düzenleme yapma, sınırlandırma vesaire için de kendinize aslında çok geniş bir yetki alanı açmış oluyorsunuz. E, bu programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Konuşacak çok şey kaldı ama <gülüyor> e, ne yapalım vakit bu kadar. Son bir parçamız var. E, İlkay Hanım çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Son parça gene Pietro Gori'den e, Amor Ribelle bu bir aşk şarkısı ama e, devrime ve anarşiyi. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Alla amore tuo fanciulla, altro amore io preferiva. È un ideale l'amante mia a cui braccio e mio cuore apore spira. İpotente della terra e il mio braccio muove guerra. Al codardo, allo oppresso, sì, perché amiamo uguaglianza Ci chiamano malfattori, ma noi siamo lavoratori e padroni non vogliamo. Nei ribelli. Viamo le bandiere in san vinacte la vera liberata se tu vuoi fanciulla cara noi combatteremo e nel di che vinceremo braccio e cor ti donerò e... Tu la schiavi tu, la libertà. Siamo lavoratori, siamo lavoratori e la schiavitù, la libertà. Siamo lavoratori, la libertà.